Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Meryem Suresi 1-98. Ayetler Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf-ha-ya-ayn-saat Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçın başımı ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafımdan yerime geçecek bir yardımcı oğul ihsan et ki, o bana da mirasçı olsun. Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu, Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir, dedi. Fakat, Rabbin de buyurur ki, O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de, seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin Safa sağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir. Derken, Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp, Onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Ayetteki evha fiili işaretle bildirildi anlamındadır. Tercüme de bu şekilde yapılmıştır. Teklif çağına gelmiş olan Hz. Yahya'ya Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok müttakiydi. Annesine, babasına da itaatkardı. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Beyti Makdis'in veya evinin doğusuna. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona, ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de, o, kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, Doğrusu ben, senden esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen, git yanımdan. Cebrail de, ''Ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim.'' dedi. ''Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur?'' dedi. ''Cebrail, bu böyledir.'' dedi. ''Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız.'' dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. ''Üzülme.'' Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele, kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım, de. Meryem, onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ''Ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın.'' dediler. ''Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi, baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi, annen de fahişe değildi.'' dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, ''Biz beşikteki bir sabi nasıl konuşuruz?'' dediler. Çocuk dedi ki, ''Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı.'' Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde, selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen verir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline... İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam Allah'ın kulu ve peygamberi kimi İsa Allah'ın oğludur, kimi Allah'ın kendisidir, kimi Allah'ı meydana getiren üç esasın biridir, kimi Allah'ın kulu ve peygamberidir, kimi de Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Peygamberlere Allah'ın kulu ve Resulüdür demeyenlerin hepsi müşrik ve kafir olmuşlardır. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde neler neler görecekler. Fakat buna rağmen, zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. ''Rasûlüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı onları uyar. Onlar ise hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar.'' Şüphesiz biz, yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi, İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o, doğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki, bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman'a asi olmuştur. Allah'a isyan edenlerin hepsi, şeytan ordusunun elemanları olmuştur. Tevbi edip Allah'a kulluk edenlerse, Allahü Teala'nın taraftarı olmuşlardır. Babacığım, ''Doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum.'' Babası, ''Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha.'' dedi. İbrahim dedi ki, ''Sana selam olsun.'' ''Selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum. Ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam.'' Bu duayı söz verdiği için yapmıştı. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Hz. Yakup, Hz. İshak'ın oğludur. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmişti hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Rasul ve bir peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona, kardeşi Harun'u da Nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i da çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, ...kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek güce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden... Adem'in neslinden ve Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımızdan... ...İbrahim ve İsrail... Yakub'un neslinden doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. Şehvetlerine uyan fert ve toplumlar ilahi ölçüleri çiğnemiş, günahkarlığa, heva ve hevese dayalı bir hayat tarzı ortaya koymuş ve fesada sebep olmuşlardır. İşte bunlar, azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Yahut, cehennemin gayya vadisini boylayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vadettiği, Adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Metiyen ismi mef'ül olmasına rağmen, ismi fail anlamında kullanılmıştır. Tercüme de buna uygun yapılmıştır. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah, akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Cennette sabah akşam olmadığı için, Yüce Allah, dinleyenlerin zihinlerinde vakit, öğün kavramı olduğu için sabah ve akşam buyurmuştur. Biz de ayete buna göre açıklık getirdik. Kollarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazı konularda sorular sormuşlar. Soruların cevabı için vahiy birkaç gün gecikince, o da, Hz. Cebrail aleyhisselama gecikme sebebini sormuştu. Bundan sonraki ayet, Cebrail aleyhisselamın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Allah tarafından bildirilen cevabıdır. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde ona kulluk et ve bu kullukta sabret. Onun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur. Cenabı Hakk'ın özel ismi Allah'tır. Kullukta yani ibadet ve itaatte kendisine denk hiçbir ilah, Tanrı yoktur. Mabud ancak O'dur. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak O'nundur. Allah'ın emrine aykırı olan hususlarda başkalarına bile bile ve isteyerek itaatse onları rap edinmektir. İnsan ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki biz onları da şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse, önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip, yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için, Cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Bu olayı, deniz köprüsünden geçmek için denize gitmeyecek kimse yoktur, şeklinde bir misalle açıklayabiliriz. Yoksa, herkes cehenneme gidecektir diyemeyiz. Buradaki ifade, herkes cehenneme uğrayacak, ancak geri orası olanlar köprüyü geçemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetin açıklaması sorulduğunda 72. ayeti okumuştur. Sonra müttakî olan ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız. Cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenler, iman edenlere, bu iki topluluktan, mümin ve kafirlerden, hangisinin yeri, daha iyi ve mevkii, daha muteber ve güzeldir, dediler. Onlardan önce, nice asırlarda, nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar, varlıkça ve gösterişçe, daha muteber ve güzeldi. De ki, kim sapıklık içindeyse, Rahman olan Allah, ona mühlet verdikçe versin, ne çıkar? Nihayet, vaad edildikleri şeyi ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman, artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle, daha iyi dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Habab radıyallahu anh'ın As bin Vail'den alacağı vardı. Onu istedi. As da "Muhammed'i inkar edersen veririm." dedi. Habab radıyallahu ansa "Vallahi ne hayatımda ne ölümümde ne de tekrar dirildiğimde onu inkar etmem." dedi. As da "Madem dirilecekmişiz, o zaman bana gel." Benim de yine malım ve çocuğum çok olur. Sana istediğini veririm, dedi. İşte bundan sonraki ayetler bu tür kimselere cevap vermektedir. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O görünmeyeni ahireti mi biliyor? Yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları, tanrı, Tapınak haline getirip ona bağlandılar Her işlerinde ondan güç alır oldular Hayır iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak O taptıkları şeyler bunların tapınmalarını o gün inkar edecek Ve kendilerine azılı düşman kesilecektir Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları Bizim gönderdiğimizi görmedin mi? Çünkü küfür bataklığında ancak şeytanlar barınır. Şeytan, kafir, tagut ve müşri küfürde daha da azdırır. O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ah dedinmiş, Söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Ayet-i Kerime, şefaat edene de, edilene de delalet etmektedir. Şöyle ki, başkalarına şefaat edecek olanlar, kişilerin kendilerince şefaatçi kabul ettikleri kimseler olmayıp, ancak Rahman olan Allah'ın izin verdiği kimseler olacaktır. Şefaat edilecek olanlarsa, Rahman'dan izin alabilen, yani dünyadayken Allah'a inanan, onun emir ve yasaklarını açıkta veya gizlide dışlamayan kimseler olacaktır. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ant olsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek, Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes, Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de, kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman, yer ve göktekiler nezdinde, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce, nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Sayyizül hey Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Meryem Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür